İki, hiyerarşi ve devlet kurumlaşması, çözümlenmesi en güç toplumsal olgulardır. Orta Doğu kültürüne nüfus edebilmek, siyasi kültürün dilini çözmekle mümkündür. Hiyerarşi ve devletin yükselişiyle sınıflaşma, dinsellik, hanedanlık, aile, aşiret ilişkileri arasında kurulan örgü, toplumsal sistemi adeta mekan ve zamanın dışına çıkarır. Mitolojik ve dini söylem, sınıf ve etnik söylemlerle, ...olguların gerçek maliyetini daha da alacalı kılar. İlkel komünal toplumun Neolitik evresine merkez teşkil etmiş bölge... ...bu dönem kültürünü en derin toplumsal hafıza olarak yaşar. Maddi olarak da Neolitik yapılanmanın varlığı hala yaygındır. Köylülük güne kadar Neolitik merkezler olmaktan öteye fazla farklılaşmış değildir. Köleci ve feodal toplum sistemleri de bölgenin köklü kültür değerleridir. Bu kültürel toplamın üzerine eklenen batı kültürü cila olmaktan öte anlam taşımaz. Dolayısıyla cilaya bakıp toplumsal çözümler yapmak hayli yanıltır. Hiyerarşinin diğer adı olan ataerkilliğin sızmadığı toplumsal gözenek yok gibidir. Belki de binlerce yıl devlet kurumundan önce ataerkil gelenekler toplumu yönetti. Ataerkilliğin gücü belki de dünyanın hiçbir bölgesinde, Orta Doğu'daki kadar kuşatıcı, boğucu değildir. Halen yaşayan değerler olarak kadın ve erkek kişiliği, etnik kültür, aile ve namus anlayışı üzerinde atayerkilliğin gücü çok belirgindir. Karşı kültürü geliştirmesi gereken şehirler, kırsalın dolayısıyla atayerkilliğin derin izlerini taşırlar. Kırsal, okyanus içinde adacık gibi kalırlar. Devlet binlerce yıllık atayerkil kültür üzerinde yükselir. Oluşumunda sınıfsal ögelerden çok güçlenmiş ataerkil gruplar esas rol oynar. Bu gruplar içinde daha çok belirgin olan figür ihtiyar Bilge'dir. Kabilenin tecrübeli yaşlısı olarak Bilge belki de en eski otoritedir. Muhtemelen Bilge ananın rol oynadığı tarımsal devrimden sonra adım adım gelişen tecrübeli ihtiyar Bilge'nin şaman, şeyh, peygamber olarak toplumsal statüsü giderek artmıştır. Toplumda sınıflaşma gelişip ataerkil kurumdan devlete doğru bir gelişme olunca bilge müttefikleriyle birlikte hanedanlığa ve ona dayalı olarak krallığa erişmiştir. Muhtemelen Şaman'dan rahip vurucu gençlerden de askeri müfreze oluşturup bir üst makama sıçrama yapar. Rahip yeni makamın ideolojik kurgusunu geliştirirken askeri müfreze de gittikçe ordulaşır. Bu tip bir devletleşme modeli ...bölgede daha gerçekçidir. Önceden hazır bir köleler ordusu olduğuna dair veriler yoktur. Köleleşme ancak devlet kurumu güçlendikten sonra gelişmiştir. Mısır ve Sümer örneğinde uzun bir dönem önce rahip ve kabilenin... ...etkin gücünü görmekteyiz. Köleleştirme kolay olmamıştır. Çok sert mücadelelerle iç içe yürütülmüştür. Toplumu köleliğe alıştırmak belki de Orta Doğu kültüründe en çok izlenmesi ve çözümlenmesi gereken bir süreçtir. Sümer ve Mısır rahip ideolojisi olarak mitolojinin büyük önemi devletleştirmedeki rolünden ileri gelir. Tıpkı kapitalizmin, milliyetçilik, liberalizm gibi ideolojiler uğruna yürüttüğü mücadele nasıl ki kapitalist devlet formunu ortaya çıkarmışsa mitolojik söylemin gücü de ilk çağ kölelik formunu yaratmıştır. Eğer mitolojik söylemin Toplum üzerinde meşrulaştırıcı gücü olmasaydı, herhalde o müthiş Tanrı Kral hanedanlıkları oluşamazdı. Oluşsa bile o denli köklü ve kalıcı olamazlardı. Firavun ve Nemrut deyimleri, Orta Doğu kültüründe tam da Tanrı Kralları ifade eder. Tanrı Kral, bir Orta Doğu yaratımıdır. Bir şahıs olmanın ötesinde bir kültür, bir kurumdur. Toplumun tüm üyelerinin, Tanrı kral kişiliği karşısındaki yerleri erzak taşıyan karınca misalidir. Tanrı kral ve öteleşen toplum arasındaki fark o denli abartılı ve ters yüz edilmiştir ki sonunda iki soy belirlenmiştir. Ölümsüzler olarak tanrı krallar ve ölümlüler olarak insanlar. Mitolojik kurnazlık veya yetkinlik devletleşen tabakayı insandan saymamaya özen göstermiştir. Kurum olarak devletin, hakimlerin yaşamı için arz ettiği süreklilik, sanırım bu ölümsüzler sıfatının oluşumunda belirleyici rol oynamıştır. Tanrı fikrindeki ölümsüzlük kavramının, devlet kurumundaki süreklilikle bağı çok açıktır. Devletleşmeden önceki tanrılar içinde ölüm düşünülürdü. Neolitik dönem tanrılarında ve onu temsil ifadelerinde, her yıl tanrı doğuş ve ölümleri için özel günler vardır. Yaygın söylence ve ritüellerle, İbadetler, kutlama ve yaz törenleri düzenlenirdi. Ne zamanki devlet kurumu süreklilik, şahıslar geçici, devlet kalıcı, kazandı, o zaman tanrılar da ölümsüz kılındı. Burada tanrı kralların soy ve hanedanlarını ayrıcalıklı kılmanın rolü de önemlidir. İnsandan sayılmama ve ölümsüzlük olağanüstü bir büyüklük ve farklılık sağlar. Devletliler sınıfı böylece tanrılaşarak ölümsüz bir soy haline getirilince öteki insanlara, diğer tüm toplum insanlarına düşen de ona kulluk etmektir. Bu kulluk daha sonraki Grek ve Roma köleliğinde görülen bağımlılık türünden oldukça farklıdır. Efendisine bağlılıkla Tanrı'ya bağlılık arasındaki fark gibi. Tanrısal bağlılıkta güçlü bir inanç ve ibadet bütünlüğü vardır. Rahip geleneğinde Tanrı kral olarak devlet bağlılığı o kadar büyük bir deha ile işlenmiştir ki köleler, kullar ordusu karıncalaşarak yük taşıyacak denli küçültülmüş ve hizmetçi kılınmıştır. Sümer mitolojisinde insan Tanrıların dışkısından veya bir adım daha ileride topraktan yaratılmış gibi gösterilir. Tanrıların en aşağı tarzda insan yaratması inceleşerek günümüze kadar gelir. Kadın Tanrı'dan yaratılamayacak kadar unutulmuştur. Ona biçilen paye, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış olmasıdır. Bu anlatımlar devlet tabakasının... ...ilk doğuşundaki büyük ideolojik düzeni göstermesi bakımından önemlidir. İnsanların bölünmesi o denli işlenmiştir ki... ...nesiller boyu toplumun ezici çoğunluğu... ...devlet tabakasının tanrısallığını sadece onaylamıyor... ...ibadet ediyor ve en ağırından çalışmayı... ...bir tanrı emri olarak algılıyor. İdeolojik derinlik bu kadar gelişmiş oluyor. Aslında temeli zorbalık ve yalan olan bir kurumsal özellik... ...en yüce, tapınılan ve uğruna her tür çaba gösterilen... ...bir metafizik, soyut fetiş, tapından şey haline getiriliyor. Orta Doğu kaynaklı uygarlıksal çıkışın bu temel özellikleri... ...dalga dalga tüm dünyaya yayılıyor. Özellikle bölge kültürünün çok zengin... ...ve değerli olan Neolitik özelliklerini bastırarak... ...en gerici düşünce ve inançlara zemin olabilecek bir mitolojik yaratımı da... ...aynı kanallardan başta bölge toplumu olmak üzere... ...gelişmiş toplumların büyük bir kısmına yayıyor. Bu öylesine güçlü bir etkidir ki... idealist felsefenin en büyük son temsilcisi Hegel'de... ...devlet tanrının cisimleşmiş halidir dedirtecek türde devam ediyor. Halen devletin ebediliği... Yüceliği, kutsallığı hakkındaki güncel söylem kaynağını bu en eski kulluk sisteminden almaktadır. Mitolojik kökenli devlet ideolojisinden tek tanrılı din ideolojisine dayalı devlet kavramına geçişte önemli bir değişme söz konusudur. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'yla sembolik nitelikteki baş çelişkisi imparatorun tanrı olamayacağının ve Hazreti İsa Mesih'in tanrının oğlu olarak kabul edilmesidir. Bu söylem özünde tüm tek tanrılı dinler için geçerlidir. Peygamberlik geleneğinin varlık nedeni... ...tanrı kralların reddi, peygamberlerin tanrı elçisi olarak kabulüdür. Tanrı krallık ideolojisinden köklü bir kopuş sağlanıyor. İlk ve orta çağlardaki toplumsal zihniyete hakim olan... ...tanrısal dünya görüşünü göz önüne getirdiğimizde... ...toplumsal bir zihniyet devrimi gerçekleştirilmektedir. Somutta bu olgu Firavun ve Nemrut kültüründen... Dolayısıyla devletinden kaçıştır. Diğer deyişle hicrettir. Başta Hazreti İbrahim, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed'de olmak üzere peygamberlik pratiğinde aynı eğilimi görmekteyiz. Sosyal yönü kadar siyasi yanı da açık olan bu eylemler dönemlerinde ciddi devrimler olarak görülmelidir. Temel ideolojik sloganları insanlar Tanrı olamazlar ancak Tanrı'nın elçisi olabilirler biçimindedir. Daha da somutlaştırırsak, Tanrı Kral'ın yumuşamasını, kendi toplumlarının en azından bir kesimiyle uzlaşmasını dayatmaktadırlar. Tanrı Kralım diyen bir despotun, dilediğini yapan sınırsız tasarruflarına bir sınır getirilmek istenmektedir. Tanrı Kralım demekte ısrar eden bir despot, uzlaşma bir yana kullarının sesini bile duymak istemez. Hazreti Eyüp öyküsü bu konuda son derece ilginç ve öğreticidir. Kutsal kitaptaki Eyüp maddesinin derinlikli yorumunu yaptığımızda şu tespiti yapmak özün ifadesi olarak anlaşılmalıdır. Bilindiği üzere Hazreti Eyüp her şeyini kaybetmiş, büyük acılar ve yaralarına kurçuklar girmiş olarak bir köşede ve yazından da inim inim inlemektedir. Tanrı kral yani Urfa'daki Nemrut kullarının acı duyabileceklerine de anlam vermez. Tanrı krallar nezdinde... Kul, sessiz sedasız, hiç acı duymadan kendisine hizmet ile mükelleftir. Acı duymak bile suçtur. Bu durumda Hazreti Eyyub'in en büyük eylemi, Tanrı krala, yani devlete, acı duyduğunu kabul ettirmesidir. Yani ilk defa Tanrı kral, bir kulun acı duyduğunu anlar. Bu, anlamak işi bir devrimdir. Eyyub'in şahsında, aslında halkın acı ve yoksulluk çektiği, ...sembolize edilmektedir. Sümer ve Mısır Tanrı kral mezarları açıldığında... ...bazılarında binlere varan insan ölüsüne rastlanmıştır. Çoğu da kadındır. Anlaşılmaktadır ki kral öldüğünde etrafındaki tüm mahiyeti canlı olarak birlikte gömülmektedir. O dönem krallık anlayışına göre mahiyetinin kralınkinden ayrı bir canı olamaz. Kol, bacak nasıl kralla birlikte ölmüşlerse mahiyeti de bir nevi kol ve bacakları olarak... Ölmüş sayılmaktadır Genelde de mutlakiyet ve benzeri Totaliter rejimlerde Baştaki monarkla uyrukları Etle tırnak gibi Bedenle bir sayılmaktadır Ayrı bir yaşamları kabul edilmemektedir Bu kural yumuşamış da olsa Bütün devletlerin Uyruklarından beklediği altın kuraldır Tanrı krallık kul anlayışı Özünde değişmeden Günümüze kadar gelmiştir Ancak sınırlı olarak Batı uygarlığında bir değişim yaşanmıştır. Eyüp'ün devrimi artık insanların ıstıraplarını dile getirerek en zayıf bir baş kaldırıya giriştikleri dönemi ifade etmektedir. Kutsallığı buradan ileri gelmektedir. Küçüm memelidir. Belki de tarihte insanların devlete karşı itirazlar ileri sürdükleri ilk devrimdir. Devletin ne kadar yumuşadığını iyi bilmesek de çığ gibi büyüyen peygamberlik kültü Milattan önce bin yıllarında Hz. Davut ve Süleyman'ın şahsında bilinen ilk devletlerini kurar. Davut'un devlet kurması çok ilginçtir. Ne gariptir ki Davut devlet kurduğunda bugünkü Filistinlilerin rolündedir. Yerel beyliklere karşı savaşarak kendi beyliğini kurmaktadır. Bugüne hayli benzeyen bir süreçte Tanrı ile kral artık ayrışmıştır. İkisi farklı varlıklardır. Her ne kadar krala Tanrı'nın gölgesi deniliyorsa da aslında Tanrı yükselen yeni krallığın soyut bir figürüdür. Kavramsal ifadesidir. Tek tanrılı dinlerde Zulullah, Tanrı gölgesi meselesini iyi kavramak gerekir. Devlet gücünde meydana gelen değişiklik önemlidir ama özün değişmediğine çok dikkat etmek gerekir. Göğe yükseltilen krallık oradan da tehlikeli emirler yağdırabilir. ...daha görünmez bir figür olarak... ...kulların gözünden tamamen kaybolmuş olarak... ...dilediğini daha sinsi ve kurnazca yaptırabilir. Gölgeleri olan sultanla... ...sadece Tanrı'ya karşı sorumluyuz deyip... ...daha da sorumsuzlaşabilir. Dikkat edilmesi gereken bir husus... ...Tanrı'nın göğe yükseltilişi ile... ...devletin soyut kurumlaşması arasındaki artan ilişkidir. Devlet soyut bir kurumsal varlık... ...kişilerden bağımsız haline geldikçe... İdeolojik yansıması olarak Tanrı anlayışı da daha çok soyutluk kazanmaktadır.